kalkale kalkale harfleri dediğimiz kaf, B, be, cin ve dal harfleri kelimenin ortasında veya sonunda sakin olarak yani cezimli olarak gelmeleri halinde ses olarak diğer durumlara göre daha vurgulu okunmasına kalkale diyoruz. Demek ki kalkale harfleri dediğimiz Aşağıda açık bir şekilde yazılı olarak görüyorsunuz. Önce o beş harfi okuyalım. Kaf, tı, be, cim ve dal. İşte bu harfler. A, kelimenin ortasında. D kelimenin sonunda. Sakin olarak bulunursa, yani cezzimli olurlarsa, bu takdirde diğer yerlere göre ses olarak, daha vurgulu bir şekilde okunmasına kalkale diyoruz biz. Bu beş harfin daha kolay ezberlenip hatırda tutulması için oluşturulan kelime grubu ise aşağıda görüyorsunuz. Okuyalım. Udbu cedim Her harfi kalkale harfi. Şimdi kalkale nasıl meydana gelir onu görelim. İlk örneğimiz ideavakab. Zaten diğer örneklerle beraber bu örnekte de görüyorsunuz kalkale harflerini yeşil renkte yazmışız. Onları daha net görmeniz açısından. İlk örneğimiz İda ve ëb. Biz burayı durmadan okuyarak geçersek kalkale olmaz. Bakınız, biz burayı okuyarak devam edersek Estağfirullah اِذَا وَقَبَوَ مِنْ شَرِّنْ نَفَّاتَاتِ فِي Burada kalkalı olmaz. Ama ok işaretinin devamına bakın. Burada durduğumuz takdirde ağrı sükün meydana geldiği için hani durduğumuzda var olan ama geçildiğinde olmayan süküne ağrı sükün diyorduk. İşte burada ağrı sükün meydana geldiği için kalkale olur burası ve okurken de burayı ses olarak diğer durumlara göre daha vurgulu okuruz. Okuyalım. İde ve kab. İde ve kab. İde ve Ve kab demiyoruz bakın. Oradaki D'yi daha vurgulu okumaya çalışıyoruz. Bir kez daha okuyalım. İde ve kab. Efendim ikinci örneğimiz İhlas suresinin ilk ayeti Burada da ahad kelimesi derken görüyorsunuz sonu tenminli olarak bitmiş. Ok işaretinin sağında olan bölümler. Ee, biz burada durduğumuz takdirde ahad kelimesinin sonundaki tenmin sakin olacağı için ağrı sükün meydana gelecek burada. Zaten kalkalemizin şartını hatırlayın. efendim Kelimenin ortasında veya sonunda cezimli olarak bulunduğu takdirde kalkale olurdu. Yani sesi biraz daha vurgulu okuyacaktık. Okuyalım. Allahu ahd. Allahu ahd. Evet. Bir örneğimiz yine Felak suresinden. Kul amvi felak derken burada durmadan geçersek kalıkarı olmaz. Okuyalım. Kul e'ûzu min Ama durarak okuyalım şimdi. Ok işaretinin sonunda olduğu gibi cezimli olarak gelmiş görüyorsunuz. Birrabil felek. Birrabil felek. Evet. Arkadaşlar buraya kadar gördüğümüz üç örnekteki sakin âriz sükündü. Yani Durduğumuzda cezin meydana geliyor, sakin meydana geliyor. Ama geçince sakin olmadığı için de kalkale olmuyor dolayısıyla. Diğer aşağıda arka arkaya üç tane kelime almışız. Bakın yezi, elameun lem derken burada. Bu üç örnekte de arkadaşlar gelen sükün, arız sükün değil, lazım sükün. Yani dursak da geçsek de var olan süküne. Biz lazım sükün diyorduk. Yani buradaki cezimi hangi şekilde olursa olsun kaldırma hakkına sahip değiliz. Öyle okumak zorundayız. İlk örneğimize bakalım. Karkale harflerinden cim harfi gelmiş. Görüyorsunuz kelimenin ortasında. Okurken birazcık daha vurgulu okuyacağız. Okuyalım. يجزي يجزي يجزي. İkinci örneğimiz. Burada da kelimenin ortasında ve sakin olarak gelmiş. Okuyalım. El du'anehum el du'anehum son örneğimiz. lem Burada da kalkalah'lerden dal gelmiş. Okuyalım. Lem yalid. Lem yalid. Evet. Şimdi örneklerimize geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. O yun <ın> şeb qrain kenil malana illa ma al lam tana innaka antallimul hakim ikinci örneğimiz قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَادَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَادَ Diğer ayet-i kerimemiz. اَلَّذ۪ي اَضْعَمَهُمْ مِنْ جُعِمْ وَاَمَنَهُمْ مِنْ Yeni örneğimiz Ya ay yuhel, Dina aman ol, Taqutlus cayda ve antun hurum. Son örneğimiz Emkencayibim emme ifi yu bunu metum ve ra'dun zedarqa mebequy yed'unun şimdi arkadaşlar bu örneklerin detayına girelim ilk ayetin kelimemizde yeşil renkte yazmış olduğumuz kalkale harflerinden B harfini görüyorsunuz. Zaten tüm kalkale harflerinin yeşil olarak işaretlemiş bulunuyoruz. İlk örneğimize bakalım. Sübhaneke derken kalkale harfinden B'ye gelmiş, kelimenin ortasına gelmiş ve sakin olarak gelmiş. O halde okurken buradaki B ses olarak birazcık daha vurgula okunacak. Okuyalım. Sübhaneke Sübuhaneke Şöyle okumuyoruz bakın. Sübuhaneke Hayır. Oradaki beyni daha şiddetli ses olarak daha vurgulu okuyoruz. Tekrar okuyalım. Sübuhaneke Sübuhaneke İkinci örneğimizde geçen kalkale harfi dal harfi. Kelimenin sonunda gelmiş. Arız sükun olarak gelmiş. Durduğumuz takdirde burada kalkal olacak. Hemen bakalım. Ehad, Ehad, bakın biz burayı Ehad demiyoruz, Ehad demiyoruz. Hayır, dalı daha şiddetli, daha vurgulu okuyoruz. Okuyalım. Ehad, Ehad. Evet. Diğer örneğimiz T harfi. Burada da kelimenin ortasına gelmiş bu kalkale harfi ve sakin olarak geldiği için de kalkale olur. Okuyalım. Endoahmehum Diğer bir ayet-i yine kal kalahlerinden kaf harfi gelmiş kelimenin ortasında ve sakin olarak. Ama hem bir önceki ayet-i kelimede hem buradaki ayet-i kelimede gelen sakin, lazım sükün. Yani dursak da geçsek de buradaki kalkeley okumak mecburiyetindeyiz. Okuyalım buradaki takdül kelimesini. Yani şöyle okumuyoruz. Hayır. Oradaki kafı daha vurgulu okuyoruz. Okuyalım bir kez daha. Sonra yece Yecealu kelimesi. Burada da lazım süpün gelmiş. Kelimenin ortasında gelen kalikali harfi cim cezimli olduğu için sakin olduğu için kalikali olur. Okuyalım. Yecealu alun. Şöyle okumuyoruz orayı. Bakın. Hanun Hayır vurgul olarak Yence